RUHUN Zaferi. İnsan, bu dünyada ruh ve beden gibi birbirinden farklı iki kuvveti temsil etmektedir. Zaman zaman bu iki kuvvetin birleşip bir bütün teşkil ettikleri müşahede edilse bile, ekseriyet itibariyle zıtlaştıkları ve birinin zaferi diğerinin hezimetini netice verdiği görülmektedir. Bedeni isteklerin şaha kalktığı ve azgınlaştığı bir bünyede ruh, çerimsiz, dermansız ve cismani arzuların azat kabul etmez kölesi olmasına karşılık nefsin ihtihallarına baş kaldırıldığı, kalbin akla, ruhun bedene hakim kılındığı bir bünyede ruh binbir labirenti bir solukta aşar ve ölümsüzlüğe ulaşır. Ruh planında çökmüş bir ülkenin her bucağı yüzlerce zafer takı, ve dragon timselleriyle süslense dahi mezardan farkı yoktur. Evet, ruhun zafer solukları üzerine kurulmamış bir dünya, kaba kuvvetin elinde bir oyuncak, onun faziletli ikliminde geliştirilmemiş bir kültür, insanlığın yolunu kesmiş bir cadı ve böyle bir ülkede yaşayan yığınlar da buhrandan buhrana sürüklenen gözü bağlı talihsizlerdir. Ne var ki şahsi haz ve zevklerinden başka bir şeyi düşünmeyen ve bir türlü varlığını başkalarının mutluluğuyla birleştiremeyen ham ruhlara, hiçbir zaman bunu anlatmakta mümkün olmayacaktır. Ah! Ne olurdu, bir kere bunlarda nefis ve benlikleri cihetiyle yokluğa erip ruhta ebedileşmenin sırrını kavrayabilselerdi. Sinesini en yüksek mefkure, ve insanlık sevgisiyle donatanlardır ki, kalbin enerji balansını düzeltmiş, duyguları en ulvi hedeflere doğru kamçılamış ve kendi işlerinde ölümsüzlüğe ermişlerdir. Bir hamlede hayvani yaşayıştan kurtulup bedeni hazlarını aşan bu talihliler ruhlarını coşturmuş, kalplerini kanatlandırmış ve nefislerinin ramına insani yanlarını zaferlere ulaştırmışlardır. Güçlü ve muzaffer insan kendini yenen insandır. Nefis ve kötü tutkuların esaretinden kurtulamamış sefil ruhlar, cihanlar fethetseler dahi mağlup sayılırlar. Böylelerinin bir baştan bir başa dünyayı işgal etmelerine fetih denemeyeceği gibi, istila ettikleri yerlerde de uzun zaman payidar olmalarına imkan yoktur. Kendini cihanın tek hakimi görme çılgınlığıyla, Felizof Molmey'in şahsında ilim ve fazileti tokatlayan Napolyon, bilmem ki ruhtaki bu hezimet ve yenilmenin Yena'daki mağlubiyetten daha acı ve daha alçaltıcı olduğunu anlayabilmiş miydi? Merzifonlu, ordusunun Viyana'daki bozgunundan evvel kendi içinde yenilmişti. Kumandanın ruhundaki hezimetle başlayıp yaygınlaşan tarihimizdeki bu ilk bozgun, onun kellesini alıp götürmeden başka, cihanın en muazzam Fatih ordusuna firar etme gibi o güne kadar bilmediği bir şeyi de öğretmiş oluyordu. Aslan yürekli Yıldırım Han, çubukta değil, hasmını hakir ve kendini yeryüzünün biricik hükümdarı saydığı gün yenilmişti. Ve daha kimler? Buna karşılık Tarık, Herkül sütunlarını geçip, bir avuç fedaisiyle 90 bin kişilik İspanya ordusuna galibe çaldığı zaman değil. Toledo'da kralın servet ve hazineleri karşısında, Tarık dikkat et, dün bir köleydin, bugün muzaffer bir kumandansın, yarın da toprak altında olacaksın dediği ve coştuğu an, ruhuyla kanatlanmıştı ve muzafferdi. Cihanı İki hükümdar için az gören Yavuz, dünyanın dört bir bucağını velveliye veren Fatih ordusuyla, krallara taç verip taç aldığı günlerde değil. Ridaniye zaferini müteakip İslam dünyasının biricik hükümdarı unvanıyla, İstanbul kapılarına kadar gelip de tepanın alkış ve âlâ işini görmemek için halkın uykuda olduğu bir saati kollayıp, tahta sessizce girdiği zaman gerçek Fatih, hocasının atının ayağından sıçrayan çamurla kirlenmiş, estağfurullah, ıtırlanmış cübbenin tabutuna sarılmasına vaziyet ettiği zaman da muzafferdi. Romalı kumandan Katon, Kartacalıları yendiği zaman değil, ordusu zafer naralarıyla başkente girerken, Kumandanlık at ve formalarını krala teslim edip ''Ben milletime hizmet için savaşmıştım. Şimdi vazifem bitti. Köyüme dönüyorum.'' dediği zaman muzafferdi ve milletinin gönlüne taht kurmuştu. Bir ağacın boyatıp gelişmesi için kökleri neyse, bir insanın da maddi manevi füyuzat hislerinden fedakarlığı aynı şeydir. Ağaç, köklerinin sağlamlığı nispetinde serbilip geliştiği gibi, İnsanda menfaat düşüncesinden, bencillikten sıyrılıp başkaları için yaşadığı sürece gelişir, yükselir ve başı bulutlara erer. Seksen küsur senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Ömrüm hep harp meydanlarında, esaret zindanlarında ve çeşitli çilehanelerde geçti. Çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Gözümde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu var. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. İşte ruhun zaferlerini terennüm eden kutsi gülbank. Geleceğin tacdarları ruhun zaferleriyle saadete ermiş talihliler olacaktır.